ايذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونوز بالله من شرور انفسنا ومن سيئة آملنا من يهدي الله فلا مدلله ومن للفلا هادئله اشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Emabet fe inna hayra hadese kelamullah wa hayral hadi hadi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa shahral umur muhtasataha wa kullu muhtasaten bidah wa kullu bidatin dalale wa kullu dalalatin fir nar emabet Aleykum selam ve rahmetullah ve berekatuh mukaddemkeniz hos geldiniz Maak Allah'am deder ondan yardım ve mahsul ettiriz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 Bundan sonra sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Her bidat dalalet, her dalalette ta ateştedir. Kardeşlerim meal e, okumamıza e, bu akşam 18. sure olan Kehf suresiyle devam edeceğim. <gülüyor> Hatip benim inşallah. Ee, i̇smi de Müsema, adım Cüneyt'tir. İzmir'den katılıyorum. <gülüyor> evet, arkadaşınız oluyorum inşallah. Ee, Kehs her zaman olduğu gibi, <gülüyor> e, gene kısaca bilgi vereyim. Ee, mevcut suremizde Kehs suresiyle ilgili. Amin, Esmaim. Kehf suresi 110 ayettir kardeşlerim. Mekke'de nazil olmuştur. Ancak 28. ayetin Medine'de nazil olduğuna dair rivayette bulunmaktadır. Surenin adı içinde söz konusu edilen ve mağara arkadaşları demek olan Ashab-ı Kehf'ten alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun Allah'a ki o insanları kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek... iyi yiyiş ve davranışta, davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve Allah evlat edindi diyenleri de uyarmak için kuluna, kendisine hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dost doğru kitabı inirdi. Ne onların Allah evlat edindi diyenlerin, ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz, Ne büyük oldu. Yalandan başka bir söz söyleniyorlar. Bu yeni kitaba inanmazlarsa ve bu yüzden helak olurlarsa, arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Bununla beraber, Biz mutlaka oradaki her şeyi kukkuru bir toprak yapacağız. Resulüm, yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece Keh ve Rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın? O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de o mağara O mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk, uykuya dağırdık. Sonra da iki gruptan yani ashab ve Kehf hasımlarından hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler, o yerin hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Yoksa saçma zapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari bu ilahlar konusunda açık bir delil getirseler. Ne mümkün. Öyleyse, Allah hakkında yalan uyduranlardan daha zalimli var mıydır? İşlerinden biri şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaşsın ve işinizde de sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Resulüm Orada bulunsaydın güneşi görürdünüz. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onları isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o Hakk'a ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına mutlali olsaydın dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. Böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İşlerinden biri Ne kadar kaldınız dedi. Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Rabbimiz kaldığımız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Şehrin hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca nazik davransın, gizli hareket etsin ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer size muhtali olurlarsa ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında ashab-ı durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha büyükler. Onların durumuna vakıf olanlar ise bizler kesinlikle onların yanı başlarında bir mesit yapacağız dediler. 22. İnsanların kimi onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki, onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse ashab kef hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme Ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. Allah'ın dilemesine bağlanmadıkça yani inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın bir yola iletirdi. Onlar mağaralarında 300 yıl ve buna ilaveten 9 yıl kalmışlardır. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de şayanı hayrettir. Onların göklerde ve yerde olanların, O'ndan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümrallığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedilerini oku. O'nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle beraber candan sebat et. Dünya hayatının susunu isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, Hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerine çefe çevre kuşatmıştır. Susuzluktan iman dile imdat dileyecek olsalar, imdatlarına erimiş maden gibi yüzlerini haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kan yeri. İman edip de güzel davranışta bulunanlar bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan ad cennetleri vardır. Onlar ad cennetlerinde tatlar, tahtlar üzerinde kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kan Onları şu iki adamı misal olarak anlatsın. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş. Her ikisini de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler biçirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından da bir ırmak fışkırtmıştı. Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben Servetçi senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zor mey ederek bağınaya gitti. Şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanma. Kıyametin kopacağını da zannetme. Şahit Rabbimin huzuruna götürülürsem bir şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben Sen dedi, seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçiminde sokan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu dibiye çekilir ve bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yapmış olduğu masraflardan ötürü ellerini oğuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte de değildi. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan o, en güzel akıbeti veren yine odur. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı, Gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi önce gelişip birbirine karışmış, arkasından rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir. Servet ve Oğullar Dünya hayatının susudur. Ölümsüz olan iyi işler ise, Rabbinin nezdinde hem sevapça, daha hayırlı hem de, ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağlar yerinden götürülür ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları yani tüm ölüleri mahşerde toplamış olacağız. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vaad edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin ettik.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 Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişimidir. Ben onları yani iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına Ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit gittim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Yine o günü düşünün ki Allah kafirlere benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın diye buyurur. Çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Ondan kurtuluş yolu da bulamadılar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insanlardır Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret tarif etmekten alıkoyan şey sadece bu. öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi eliyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bunu anlamalarını engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir. Senin bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir. Şahit. Yaptıkları yüzünden onlara hemen muahaze edilecek olsaydı yani karşılık verilecek olsaydı onları azabı çarçabuk verilirdi. Fakat kendilerine tanımış belli bir süre vardır ki artık bundan kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte şu ülkeler zulmettikleri zaman onları helak ettik. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki, durup dinlenmeyeceğim, ta ki iki denizin birleştiği yere kadar varacağım, yahut senelerce yürüyeceğim. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yolu bulup gitmişti. Buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına kuşluk yemeğimizi getirirsek. ''Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi.'' dedi. ''Genç adam, gördün mü?'' dedi. ''Kaya'ya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamam bana şeytandan başkası unuttur.'' O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. ''Musa, işte aradığımız o idi.'' dedi. Hemen izlerin üzerine geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş... yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretme için sana tabi olayım dedi. Dedi ki doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa inşallah dedi. Seni sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelme. Okul ''Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma.'' dedi. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman okul yani Hızır gemiyi derdi. Musa, ''Halkını boğmak için bu onu derdin. Gerçekten ziyanı büyük bir iş yaptın.'' dedi. Hızır, ''Ben sana benimle beraberliği sabredemezsin demedin mi?'' dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı beni muahaze etme.'' İşim de bana güçlük çıkarma dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, Tertemiz bir canı bir can karşılığı olmaksızın, Yani kimseyi öldürmediği halde katlettin ha, Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır ise, Ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi dedi. Musa eğer dedi, Bundan sonra sanık bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafından ileri sürülebilecek bir manzaretin sonuna ulaştım. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa Dileseydin elbette buna karşı bir ücret isterdim dedi. Hızır ise şöyle dedi. İşte bu benim ve senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzüne haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerimdi. Onu kus kusurlu kullanmak istedim. Çünkü onların arkasından her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ana babası mümin kimseverdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Devam etti. Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisine versin. Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğundu var Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğim şeylerin iç yüzü budur. Resulüm Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep, yani bir vasıta ve yol verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkla batar buldu. Onun yanında orada bir kan ve rastladı. Bunun üzerine biz Ezülkarney'i, onlara ya azap edecek ya da haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davranan kimseye gelince onun için de en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan, buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca Onu öyle bir kavim üzerinde doğar buldu ki onlar için Güneş'e karşı bir örtü yapmamıştı. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdaldı. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey zülperneyim. Bu annelekette Yecüc ve bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince yani vaadi'yi doldurunca üfleyin, körükleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca getirin bana. Üzerine bir miktar erimiş bakır dökün dedi. Bu sebeple onu ne açmaya muhtedir oldular ne de onu delebildiler. Zukanet bu Rabbim'den bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır dedi. O gün kıyamet gününde bakarsın ki biz onları birbirlerine çarparak çalkalanı bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüştür. Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeyi de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa çıkan kimselerdir. Biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve resullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışta bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ondan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Salık Allah'a eylesin.